1. İç Dünya, Dış Dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin Merhaba canlı program yapacağım diye niyetleniyorum ama yine bir kayıtla karşınızdayım. E, fakat bu hep böyle devam etmeyecek. İnanın bana e, farklı olacağına inanıyorum bir gün. E, şimdi bütün hızıyla dinleyici destek projesi özel yayını sürerken e, bu kaydı yapıyorum. Bir cuma akşamı ve siz bunu bakalım ne zaman dinleyeceksiniz önden çok emin değilim ama yedekte bir programı olan programcı statüsüne de yükseldikten sonra geçtiğimiz günlerde artık bir rahatlık geldi üstüme. Yani ucu ucuna her gün bir şeyleri yetiştirmek gibi bir dertten muzdaripken böyle bir ferahlık bir genişleme bir bolluk bereket durumu var zaman açısından. Bugünkü programa siz tabi bunu bir pazartesi sabaha dinleyeceksiniz. Umarım hoşunuza gider. Umuttan ve bir takım işleri becermekten söz ederek başlayayım. Bugünkü program için seçtiğim bir metin var. Bu metin aslında bir mektup. Bu mektubu kim yazmış kime yazmış birazdan onun da ayrıntısına gireceğim. Umut. Fakirin ekmeği derler e, ama bence herkesin ekmeğidir. E, fakirlerin olduğu kadar zenginlerin de umuda ihtiyacı olduğuna inananlardanım. E, çünkü parayla pulla olmuyor her şey. E, çok zengin olup çok mutsuz olan çok umutsuzluklara düşen insanlar da yeryüzünde bol miktarda var. Birisi size gelse dese ki işte ben bir kitap hazırlıyorum ona bir ön söz yazacağım. Sen de buraya biraz katkıda bulunur musun? Ya da bir başkası size gelse dese ki işte ben bir kitap hazırlıyorum. İçinde değişik bölümler olacak buna bir bölüm yaz sen dese. Bilmiyorum ne yazardınız? Kitabın ismi Ayaklarımızın Altındaki Umut. Böyle bir kitap varmış. E, ve e, bir e, wiki Robin isimli bir hanıma e, demin söylediğim türden bir teklif gelmiş. E, 2008 yılında oluyor bütün bunlar. E, ve demiş ki e, kitabı hazırlayan kişi. E, aslında e, kitabımızın konusu 3 e, aşağı 5 yukarı şöyle. Eğer e, çevresel felaketler... Geliyor artık kaçınılmaz oldu bu e, tüketim toplumunun yaşam biçiminden kaynaklı olduğunu düşündüğümüz işte bir dizi felaket yeryüzünde yaşanıyor. E, eğer yani bu kesinlik kazanırsa ki hani yokuş aşağı artık bundan sonrası işte hep paldır küldür çevresel felaketlerle dolu olacak. E, o zaman e, bugün hayatlarımızı nasıl yaşamalıyız? Yani bunu bir veri olarak alırsak çevre felaketlerinin birbiri arkasına böyle hızlanarak dizilmesini bundan sonra hayatlarımızı nasıl yaşasak iyi olur neler yapmalıyız. Bununla ilgili bize bir bölüm yazar mısın bu bir denemeler kitabı olacak demişler İşte Vicky Robin isimli hanıma. Vicky Robin de oturmuş düşünmüş ve bir formatta karar kalmış. Demiş ki ben daha önce bir başka kitap için de aynısını yapmıştım. Şöyle 20-40 yıl arası bir mesafeden bugüne baksam yani geçmişten değil de geleceğe gidip oradan bugüne bakıyormuş gibi yazsam bu bölümü bence çok yerinde olur. Ve de bu tabii eski varsayımları ve beklentileri işte böyle kemikleşmiş düşünceleri falan kırmak açısından da Gayet yararlı bir egzersiz olur benim için diye düşündüm diyor ve işte esas amaç bir şeyleri kıvırmak becermek işin içinden çıkmak elinde varı yolu neyse onun değerini bilip onu kullanabilmek sorun çözmek ve düze çıkmak vesaire işte böyle bir şeyler aklına gelmiş ve tabii sonuçta bizim Türkçe'de direkt karşılığını Belki de zor bulacağımız İngilizce bile bir sinonimi yani eş anlamlısı olmayan resourcefulness diye böyle ağız dolusu bir sözcüğe ulaşmış Vicky Robin. Resource kaynak demek resourceful Kaynakları bol olan, hani çözümlere erişebilen demek, resourcefulness dediğimiz zaman da bunu sahip olma halini tarif etmiş oluyoruz. Varsa Türkçe'si bunun birisi beni lütfen haberdar etsin. Yoksa bile belki yenisi bir kelime, hani buna uygun bir şey bulabiliriz, yakın bir anlamı olan bir şey bulabiliriz belki. Ama ben onun kullandığı sözcüğü resourcefulness. Ee, ne zaman duymuştum ilk defa diye kendi zihnimi bir araştırdım. Ee, bu da e, 2000'li yılların e, ortalarına doğru e, beni çok gülümseten bir anıya götürdü beni. Vicky ee, Robin'in bu e, kitap için yazdığı e, mektuba biraz sonra geleceğiz. Yani bulunduğu zamanın şöyle bir 30 yıl falan ilerisine gidip oradan e, o günkü haline yazdığı bir mektup. O çok hoş bir mektup, onu bir kenara koyuyorum şimdi. Şimdi bu resourcefulness meselesi niye beni gülümsetiyor? Oraya dönelim. Greenpeace'le çalışırken ben enerji kampanyası sorumlusu olarak Türkiye'de. Petrol ile ilgili e, tabi bazı şeylerle de ilgilenme fırsatım oldu. Toplantılar, işte bir takım araştırmalar, eylemler gibi. E, i̇sim vermeyeceğim. Reklamın iyisi kötüsü yoktur. Hani herhangi bir petrol şirketini burada anıp onun iyi ya da kötü reklamını yapmak istemiyorum. E, fakat e, 2001 yılında yapmış olduğumuz bir eylem vardı. E, konumu bir beş yıldızlı otel İstanbul'da e, ve bu otelin içinde 400 kadar e, petrol endüstrisinin petrol camiasının ileri gelenleri doluşmuş. E, kendilerine işte e, çeşitli yollar bundan sonra neler yapacağız neler yaptık daha önce falan gibi bir değerlendirmeler yapıyorlar. E, ve böyle buna fantastik isimler veriyorlar. İşte iki yakanın buluşması, kıtanın buluşması falan İstanbul'un konumundan da esinlenerek ve kendilerinden çok memnunlar ve orada tabii çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Biz de o zaman onların çalışmalarına biraz renk katalım. Başka bir açıdan bir farklı bilgiyi de bu resmin içine koyalım diye onlarla ilgili bir eylem yapmıştık. Bu eylemde felaket burada tezgahlanıyor gibi bir de slogan kullanmıştık bankartımızın üstünde. Bunun sebebi de sonuçta petrolün bir dolar işte bazında, zenginlik bazında, işte müthiş birilerini ihya etmesi bazında bir yönü var. Bir taraftan da iklim felaketlerine yol açan bir fosil yakıt. Yani birini söylerken öbürünü söylemezseniz, Biraz ayıp oluyor <gülüyor> diye düşündüğümüz için. E, ve o sırada da işte boğazda e, petrol tankerleri cirit atıyor. Bir otobana dönüşmüş boğaz. Hani çocukluğumun güzel yüzdüğüm pırıl pırıl boğazı artık petrol gemilerinin... Tankerlerin tehdidi altında e, elbette ki işin bir de kirlilik boyutu var. Yani sadece karbondioksit emisyonları eklim felaketi gibi daha görece soyut bir konu değil. Ama aynı zamanda da e, ciddi hani e, insana ve doğaya doğada yaşayan diğer canlılara toksik zehirli etkileri olan e, bir maddeden söz ediyoruz. E, resmin tamamını e, muhakkak ki göstermekte fayda var. E, i̇nsanlar ona göre. Gerçek kararları kendilerinin için neyin hayırlı neyin hayırsız olduğuna karar versinler diye. Bir süre sonra da yine benzer bir toplantı yine aynı Beş Yıldızlı Otel'de yapıldı. Bu sefer biz oraya eylem için değil ama bir toplantıya taraf olarak katılmak için davet edildik ve öyle gittik. Orada da bir boru hattıyla ilgiliydi konu. Bir petrol endüstrisi. Yetkilisi, En böyle babalardan en büyüklerinden bir tanesinin temsilcisi kendisine yöneltilen bir soruya şöyle cevap verdi. Biz petrolcüler işimizi biliriz siz merak etmeyin. Yani bu tabii Türkçesi benim yorumumu kattığım Türkçesi. Ama İngilizce resourcefulness sözcüğünü kullandı ve ben ilk kez orada duydum. Yani resource ne demek biliyordum. Resource ile dolu olmak kaynak dolu olmak ne demek biliyordum ama resourcefulness sözcüğünü daha önce ne kullanmıştım ne de başka birinden duymuştum ta ki o beyefendi kendi işlerini çok iyi kıvırdıklarını çok iyi becerdiklerini ve herhangi bir engelin onları durduramayacağını kibarca çevre ve sosyal etki değerlendirme toplantısında yapacakları boru hattını bu şekilde ifade etti. Şimdi benim bugün getirdiğim bir blog sayfasından aldığım bu mektubun da başlığı işte umut ve becerebilmekle ilgili. Hope and resourcefulness İngilizcesi. Resourcefulness aslında güzel bir sözcük. Yani petrolcülerin kullandığını söyledim ama o onların tek elinde değil. Elbette ki. Hepimizin kullanabileceği hatta kullanması gereken bir sözcük. Yani biz de işimizi biliriz. Bizim için neyin hayırlı, neyin hayırlı olmadığını ayırt edebiliriz. O beyler kendi işlerini çok güzel hallettiklerini düşünürlerken karşılarına bambaşka enerji çözümleriyle çıkabiliriz mesajını vermek için. Bunu biz kendimiz de kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi... 1990'lı yılların ortalarından 2000'li yılların ortalarına kadar benim yaşadığım bu enerji ve işte bizim gündelik hayatımızla ilgili olan çalışmaların bir boyutu da şuydu. Ne zamanki güneş enerjisinden söz ediyor bir bürokrat, sesi kısık, omuzları çökük, böyle utana sıkıla ve aslında da hakikaten çok sıkıcı bir metinle. Çıkıyordu toplantılarda insanların karşısına. Ee, öbür, öbür tarafta işte petrolü, nükleeri, kömürü savunanlar böyle aslanlar gibi kükreyerek ve gayet de kendilerinin emin, cesur, e, biraz da hafif e, muhalefeti alaya alarak işte kendilerinin ne kadar becerikli olduğunu yaşıyorlardı ve anlatıyorlardı. E aynı şey karayolcularla demir yolcular arasında da dikkatimi çekiyordu. E, demir yolcular böyle birazcık sönük işte kendi hallerinde insanlarken karayolcular gene Böyle aslanlar gibi çıkıp gene kendilerini ve yaptıkları işleri çok seveyerek anlatıyorlardı. Ee, bunun gibi böyle bir dizi şey mesela tarım endüstrisinin temsilcileri işte böcek ilacı satıcıları, pestisitleri, tarım ilaçlarını satanlar çok böyle gerine gerine Aslanlar gibi çıkarken işte biyolojik tarımmış organik tarımmış işte GDO'suz ürünlermiş falan. onları söyleyenler böyle gene kendilerinden çok emin olmadan biraz böyle ürkek üzüntülü hatta neden hani bizim anlattığımız güzel şeyleri kimse dinlemiyor falan gibi bir hal içindeydiler. 2000'li yılları bulduk 2000'lerin ötesine geçtik 2012'deyiz. Şimdi biraz daha farklılaştı durum. En azından İstanbul'da bile çok sayılı olmakla beraber işte organik pazarlar açıldı. Birçok yerde GDO'suz ürün isteyen insanların sesleri gür çıkmaya başladı. Biraz daha milyar dolar ve daha kanlı siyaset ilişkileri olduğu için enerji alanı biraz daha farklı ama işte orada da artık rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji gibi ve enerji verimliği gibi çok önemli kaynakları e, talep etmek için insanlar daha bir e, kendilerinden emin konuşuyorlar. Gelelim bizim mektubumuza. Şimdi e, mektupta e, şöyle denmiş. E, sevgili Vicky. Yani aslında Vicky Robin kendine yazıyor mektubu. Fakat 30 yaş daha almış 30 yıl daha ötede kendisine yazdığı mektubun e, kaleme almış biçimi bu şekilde. E, diyor ki e, 2030 yılından 85 yaşındaki halinden sana merhaba. <gülüyor> yani demek ki o sırada 55 yaşındaymış Vicky Robin. Ve 85 yaşındaki halinden kendisine bir mektup yaz yazmış. Ve bunu da bir kitaba katkı olarak vermiş. O bölüm olarak vermiş. Mizahi bir yaklaşımı da var. Diyor ki hala dişlerimiz var ve dans edebiliyoruz. Yani 85 yaşında... Halen e, aktif olduğunu e, ve kendi dişlerine sahip olduğunu e, bu şekilde anlatmış. E, diyor ki zamanlar arası iletişim e, sistemimizi kurduk e, ve gayet güzel çalışıyor. Ve hayatta olan her birimiz aslında bir tane mektup yollama hakkına sahibiz. Kendi genç halimize. E, bir sürü şey var, engel var, sınırlama var e, size sana söyleyebileceğim şeyler üzerinde. E, tam olarak neler olduğunu söylemem mümkün değil sana. E, çünkü zamanı, tarihi değiştirmeye çalışmıyorum. E, ve bana geri yazamayacaksın, bana cevap yazamayacaksın. İşte kurallar var ne yazık ki. E, fakat hani sebeplerini de anlamak mümkün bu kuralların. Yani gelecekte olanları ben sana detaylı bir şekilde anlatamayacağım ama e, en azından bazı ipuçlarını sana ...ulaştırabilme hakkına sahibim diyor. Bayağı... ...güzel bir geleceği... ...yarattık. kendi Kapağı oraya attık... ...demiş. Ama oradan, buradan... ...ulaşabilmek için senin olduğun yerden... ...benim olduğum yere... ...bayağı bir çölü geçmek zorunda... ...kaldık diyor. Bu ne kadar acı... ...ne kadar zorluk yaşadığımız... ...konusunda... ...fazla bir şey söylemeyeceğim. Aslında hani... Bu sadece sevgimden senin içini karartmak istemediğimden e, ama e, bir takım ipuçları bir takım öğütler verebileceğimi de e, düşünüyorum. Şimdi bu mektubumun içinde diyor. E, yapabileceğin seçimlerle ilgili yapabileceğin seçimlerde e, ve hayattaki duruşunla ilgili benim yapacağım uyarılar ya da e, ipuçları sana verebileceğim demiş. Şu anda hani böyle 2030 yılının içinde net tür işte yenilikler var falan onlara girmeden... ...sana bir şekilde anlattığım şeylerden kendine bir hayat tarzı seçimlerini yaparken yardım alabileceğini umuyorum diyor. 22 yıl daha <gülüyor> hayatta kalabileceğini en azından biliyorsun demiş... Çünkü demek ki 22 yıl sonradan yazıyormuş mektubunu. Evet 30 değil tam. Ben 2030'u görür görmez öyle peşin bir hüküm vermiş oldum ama demek ki öyle değilmiş. Bundan sonra da bize ne olacağını tanrı bilir demiş. Yani illa yani bu yaşa kadar yaşayacağını anladın ama ben sonra yarın ölebilirim şeklinde mektubuna devam etmiş. Sadece üç tane sözcük var diyor. Daha az, yerel ve sevgi. Yani bu mektubu bir e-mail olarak posta kutunda bulduğun zaman, aman saçma sapan bir şey, bir virüs de olabilir bunun içinde falan diye sakın silme. Lütfen okumaya başla. Çünkü sana çok özel, önemli ipuçları veriyorum. Bunlardan da en önemli üç sözcüğü aklında kalsın diye altını çizerek belirtiyorum. Bir tanesi daha az, bir tanesi yerel. Bir tanesi de sevgi. Ee, daha az şey kullan, yerel ölçekte yaşa, bir şeyler yap ve başka insanları sev. İşte bütün bu e, üç sözcük yan yana geldiği zaman e, senin e, daha güzel bir geleceğe adım atman için gereken yapı taşları olarak bunları kullandığın zaman e, benim e, bu mektubu yazmam için sevdi. Neden bu kadar gayret ettiğimi anlayacaksın ve göreceksin sonuçlarını diyor. Bunlardan başlıkları ben size söyleyeyim şimdi müziğimizi dinlemeden önce. Birinci ipucu tasarruf et ve üret. Bunu enerji için söylüyor. Benim de baş ilgi alanlarımdan biriydi yıllar boyunca. insanların kullandığı enerji. Enerji kaynakları çok çeşitli ve bizim onu kullanma biçimimiz çok çeşitli ama yeryüzü iniminim inim inliyor. Fosil yakıt endüstrisinin yaptığı tahribat yüzünden ve nükleer felaketlerde birbirini kovalıyor. böyle bin yılda bir olur diye bize garantiler verdikleri kazalar böyle 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl arayla olmaya başladı. O yüzden de hani enerji konusu benim için de çok önemli. Enerjiyi tasarruflu kullan, Belki hiç enerji harcamadan yapabilirsin bir işi seçenekleri doğru kullanırsan ve enerjiyi kendin üret. Birincisi bu diyor. İkincisi kendi besinini üret. İlla hepsini değil ama ne kadarını üretebilirsen o kadarını. Bu da gene benim Greenpeace sonrası hayatımın temalarından bir tanesi olduğu için Vicky Robin'in Kendine yazdığı mektubu, 2030 yılından kendine yazdığı mektubu çok severek okudum. Üçüncüsü, geçmişinle ve geleceğinle barış yap diyor. Bu da bir programının konusudur sonuç olarak. Şimdi bu bir sürü ipuçlarından birkaçı gerçekten çok önemliydi. En önemlisi de bu. Geçmişinle ve geleceğinle barış yap. Dördüncüsü, şöyle bir 70 kilometre, 80 kilometre yarıçapında bir alan belirleyip oradaki herkesi e, sanki onları seviyormuşsun gibi onlara davran demiş. E, bu da çok komik yani onları sev demiyor tabii bu kadar insanı sevmek bir anda kolay değil, e, hele İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız. E, ama e, seviyormuş gibi onlara davranmak en azından saygıyla ve e, yumuşaklıkla davranmak demektir. E, dördüncü ipucu bu. Beşincisi kendi gemini hazırla diyor Nuh'un gemisi gibi kendine bir kişisel Nuh'un gemisi işte Melda'nın gemisi Ömer'in gemisi falan gibi bir şey hazırla diyor altıncısı da kendini böyle işe yarar kıl yani elinden iş gelsin kardeşim gibi bir şey. Şimdi müziğimizi dinleyeceğiz ve bu altı tane ipucunu bakalım biraz daha açabilecek miyiz müzikten sonra. Açık Radyo arşivinden Lightning Hopkins'in Los Angeles Blues isimli albümü var. Easy on Your heels dinliyoruz şimdi. Baby on your heels. Be careful how turn on your toes You don't know how I feel Take it easy, baby Please take it easy on your heels Baby to eat on your heels If you were to fall and hurt yourself You don't know how it feels up in me and shake yourself so they call you doing the chivalry let it be on your heel if you should fall and hurt yourself darling you don't know how bad it make me feel You're healing now. 24.9 Açık Radyo'dayız bir programındayız umuttan ve bir işi becermekten bahsediyoruz Vicky Robin diye bir hanımın bir kitap için katkı istendiğinde bir yöntem olarak bulduğu Geçmişten değil de gelecekten yola çıkayım ben diye düşündüğü ve öyle kaleme aldığı o bölümü oluşturan mektubu ben sizinle paylaşıyorum ve 85 yaşındaki halinden kendisine, 2030 yılındaki 85 yaşındaki halinden kendisine yazdığı mektubu birlikte inceliyoruz program sırasında. Şimdi birinci ipucumuz enerjiyi tasarruf et ve kendin üret. Evet yani mesela bir yıl boyunca uçak yolculuğu diyeti yapacağım ben. Diyebilirsiniz ben uçağa binmem bu sene binmeyeceğim diyebilirsiniz yani sonuçta dünyanın sonu değil uçağa binmek her zaman şart değil tabii işiniz gerektiriyordur falan o kısma girmeyeceğim ama kişisel seçimler var insan mesela et yemekten vazgeçiyor vejetaryen oluyor ve bundan sonra et yemiyor yani ondan çok farkı yok aslında bunun gene iş konusunu kenara ayırıyorum ama. 2008 yılında Vicky e, e, Hanım, Vicky Robin bir e, uçak yolculuğu diyeti yapmış. Yani belli sayıda uçuş değil, hiç uçmamak üzerinden kendisine uçuşu yasaklamış. Hani şeker, şekerli bir şey yemeyeceğim gibi bu sene uçakla uçmayacağım <gülüyor> demiş. E, ve diyor ki insanlara sürdürülebilir yaşamla ilgili e, konuşmalar yapmak için... Dünyanın etrafında uçup durmak en sonunda e, senin aklını başına getirdi. E, elektronik olarak da seyahat edebilirsin. Bedenin biraz daha sakin olduğu yerde dururken. E, ve e, hem olduğun yere aidiyet duygunu arttırabilirsin. İkide bir zıp zıp oradan oraya gitmezsin. Hem de... E, bu bir fedakarlık yapmış olursun gelecek için, toplum için. Böyle bir şey. Yani bir de alıntı yapmış David Wagoner diye birisinden. Kıpırdamadan dur. İlerideki ağaçlar ve şeyler, çalı çırpı yanında. Onları kaybetmemiş olursun. Neredeyse oraya burası dersin. Bu kadar. Yani bir yerlere gitmene gerek yok olduğun yerde dur <gülüyor> demiş David Wagner böyle bir öğütte bulunmuş o da bu öğütten yola çıkarak kendine bir uçuş yasağı bir uçuş orucu diyelim getirmiş aslında de diyemeyeceğim ama oruç demek daha doğru buna. Sonunda internet üzerinden artık yapılmayacak şey kalmadı konferanslar işte karşılıklı bilmem kaç kişinin birlikte olabildiği birbirini insanların görebildiği ortamlar oluşturulabiliyor o yüzden bu uçuş yasağının yerine. Gene anlamlı birliktelikleri işte sürdürülebilir yaşamla ilgili yapacağı konuşmaları falan yapabilecek ortamları yaratmış demek ki Ve sadece son 5 yılda bulunan işte yaratılan YouTube wikiler işte bloglar, webcamler işte bunların hepsini düşünürsen aslında yapılmayacak bir şey de değil bu diyor. Enerji tasarrufu işte böyle olur yani. E, tabii ki tasarruflu ampul kullanırsınız. Lüzumsuz ise söndür ö, diye bir şeyler vardı yazılar vardı eskiden. Onları söndürürsünüz lambaları falan ama e, gerçekten bir dönüşüm yaratabilecek daha köklü şeylerde insan e, yapabilir. E, bu ona bir örnek sadece. Yani size de aynısını yapın ben demiyorum ama e, muhakkak ki kendi hayatınızda yapabileceğiniz ne var diye onun bir listesini çıkarıp kendinize uygun bir yol haritası yol e, veya bir plan yapabilirsiniz diye düşünüyorum. E, Wiki Robin e, radikal bir şey yapmış. 2008 yılında hiç uçmamış. Enerji ve karbon tasarruf yapmış iklim değişikliğinin e, suça ortak olmak yerine işte çözümüne katkıda bulunmayı e, bu şekilde seçmiş ama e, konferanslarda da konuşmacı olmaktan geri kalmamış onu da işte elektronik ortamda yapabildiği kadar gerçekleştirmiş. E, evet sonuçta burası e, ne demektir burada olmak ne demektir e, evde kaldığın zaman e, sonuçta evini de tabii. Düşüneceksin, oranın da enerji verimli bir hale gelmesi e, için bir şeyler yapacaksın. E, Birçok yeni buluş var. Bunları biraz araştırıp ucundan kıyısından yani sadece önüne gelen e, sana sunulan şeyleri değil de biraz daha gizli olan şeyleri de araştırıp e, onlardan da yararlanabilirsin falan diye. E, işte 2030 yılından kendine yazdığı mektupta e, bir takım ayrıntılara girmiş. E, işte rüzgar çiftlikleri var, güneş çiftlikleri var. Sonuçta onlardan enerji satın alma seçenekleri oldu bazı ülkelerde. Türkiye'de henüz böyle bir şey yok ama işte sürekli yerel olana vurgu yaparak ve evini petrol sonrası, petrolün doruk yaptığı yani üretiminin tavan yapıp düşmeye başladığı noktadan sonra evinde nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? Neler lazım o dönem için? İşte onları birazcık düşünerek planlama yapabilirsin diyor. E ve tabii bunu yaparken de kendini daha siyasi olmuş olarak göreceksin. Siyasi olduğunu göreceksin diyor. E çünkü enerji konusunda paylaşılan çözümler aslında sadece tepene bir güneş paneli koymaktan evinin çatısına bir güneş paneli koymaktan çok daha fazlasını sağlayabilir yani güneş panelini zaten koyacaksın tepene de bunun dışında bu çözümleri yaygınlaştırmak paylaşmak ve başka insanları da yapabilir kılmakla ilgili öğütlerini sıralamış. gelelim ikinci ipucuna kendi yiyeceğini tamamen olmasa bile kısmen de olsa yetiştirmek Evet, dönüşüm şehirleri var, dönüşüm kasabaları, yerleşimleri var. insanların çoğu evlerinin çevresindeki çim varsa onu artık öğlen yemeği, akşam yemeğine dönüştürmek üzere değişiklikler yapıyorlar. Ve böyle şeylere biraz ilgi göstersen iyi olur diyor. Bütün içgüdülerini, bütün dürtülerini seferber et yemek Yiyecek yetiştirmek için ve yerel besin sistemleri organize etmek için komşuların varsa henüz bu konuya hiç ilgi göstermemiş işte onlarla böyle bir sohbet arasında bu konuyu açmak bir takım önerilerde bulunmak senin elinden gelmiyorsa hani elinden gelen genç insanları Belki gönüllü olarak ya da belki başka türlü bu işe kanalize etmek. Sonuç olarak tohum toplamak. İşte bu konular da aslında tabii açık radyo dinleyicilerinin aşina olduğu konular eminim. Yediğiniz sebzelerin, meyvelerin, çekirdeklerini, işte tohumlarını toplamak, onları biriktirmek ve sonra toprakla buluşturmak. Onun da önerisi böyle. E, tabii daha da ileri gidebilirsin diyor. E, eğer paran varsa e, yemek yetiştirebilmek için, besin yetiştirebilmek için bir toprak parçası satın alabilirsin. E, ve sonunda işte bir takım böyle organizasyonları da destekleyerek bu konuda daha ileri çalışmaları olan grupları da e, belki onların ihtiyacı olan şeylerle buluşturarak e, bunu yapabilirsin diyor. E, hep kafanda tavuk yetiştirmek varsa... ...çok iyi bir fikir, kötü bir fikir değil. Onu da yapabilirsin. İşte keçiler var, peynir yapmayı öğrenebilirsin. İşte bütün biriktirebildiğin kavanozları, cam şişeleri işte biriktirip... ...onların içinde yoğurt, peynir gibi şeyler yapabilirsin. Ve sürekli hani yiyecek içeceği düşün, rüyalarında gör... ...ve onları yap ve ye ama çok yeme <gülüyor> diye... Bu önerisini bitirmiş. E, evet e, biz de işte bir süredir evde e, ekmek, yoğurt e, biraz e, peynire benzeyen bir şey diyeceğim. Tam peynir diyemeyeceğim adına. E, o, o tip şeyleri yapar olduk. E, kombu yapıyoruz. E, ve ne kadar keyifli olduğunu anlatamam. Ekmek yapmanın e, makineyle yapıldığını biliyorum ama ben onu yapma fırsatına e, sahip olamadım evimize hediye gelen bozuk bir makine yüzünden. E, fakat e, yoğurmak e, biraz da bana şeyi hatırlattı. E, toprakla birlikte işte birkaç insan hani bir çalışmaya katılmıştım. Toprağı yoğurup bir yapı yapmakla ekmeği ha, hamur yoğurup ekmek yapmak arasındaki paralellik de çok çarpıcı. Yani insan kendi yiyeceğini ve kendi barınağını yapabildiği gün herhalde müthiş özgürleşmiş olur oluyordur. Onun da işte Vicky Robin'in de 2030 yılından bize ikinci önerisi bu yöndeydi. Ee, gelelim üçüncüsüne. Üçüncü ipucu. Geçmişinle ve geleceğinle barış. Dalga geçmiyorum diyor. <gülüyor> Gerçekten hani zorlu bir şey bu. Ee, hayal etmeye başla diyor. Diyor. Ee, Elindeki işte sonlu kaynaklar üzerine kurulu bir düzen var. Yani her şeyin bittiği, azaldığı, yoksullaştığın bir sistem. Ama aslında büyük bir bolluk bereket içindeyiz bu. Bir sürü kriz yaşıyoruz fakat gene hani erişimimiz olsa e, sonsuz kaynaklar var çevremizde. E, işte yerel olarak işte küresel olarak bir sürü e, sonuçlarını yaşıyoruz seçimlerimizin. İşte bu iklim değişikliği işte bir takım kirlilikler vesaire çevresel felaketler gibi. Ama bunun yanı sırada çok güzel şeyler de oluyor. Evet bir sürü insan öldü diyor yani 2030 yılına geldiğinde geriye baktığında e, bazıları kendi elinden oldu ölümü diyor e, ve sonuçta e, ben hayatta kaldığıma göre hani senin içinde böyle bir umut var e, benim olduğum yaşa en azından geleceğini biliyorsun ve Tabii bir takım popülasyonların nüfusu çoğalan varlıkların yeryüzünde kendi kendilerine yok ettikleri, çöktüğü nüfuslarını ve yok oldukları bilinen bir gerçek. Ölüm de aslında korku ile yaşamaktan belki ölüm korkusuyla yaşamaktan daha iyi bile olabilir. Yani ölümün kendisini mi yoksa korku içinde, ölüm korkusu içinde yaşamayı mı seçersin diye bir seçim. Gerçi olmuyor ama sonuçta ölüm korkusuyla yaşamaktan beter bir şey pek yok. Kuşku işte ve başka olumsuz duygular insanı ölmekten beter edebiliyor. Öneri olarak tavır duruşla ilgili birkaç öneri yapmış bu noktada. Sakin ve şefkatli bir duruşu üretmeye çalış diyor. Yani onu hedefle ve o yönde adım at e, ve içine doğru bir yolculuk yap. E, i̇nsan olduğun için tabii ki ağlamalar, öfkelenmeler, bunlar hepsi olacak. E, fakat e, gelecekle şu anda barış yapmak ne kadar kayıp olacak olursa olsun gelecekte e, onunla da barış yapmak demektir. Yani e, bunu baştan. Kabul ettiğin zaman ölümün hayatın bir parçası olduğunu ve bu çağda e, bir takım kitlesel ölümlerin dahi olabileceğini çeşitli e, se sebeplerden en azından e, şok geçirip böyle elden ayaktan düşmesin e, Bunun farkındalığı e, olursa içinde e, hala e, işlevini sürdürebilirsin. Titanik'teki müzisyenler gibi ol demiş. Güzellik yarat. E, çünkü hem hayat. Hayatta artık olmayacak olanlar, ölecek olanlar hem de hayatta kalacak olanların güzelliğe ihtiyacı var. Ee, evet, şimdi ben sana bunu yazdığıma göre diyor e, sen ve bazı insanlar hayatta kalacak elbette. Ve hayat çok güzel. Ee, gelecekle barış yapmak demek e, sonuçta iyi şeylerle de ilgilidir. Yani kötü şeyler kabul etmek yanında iyi şeyler olacağını da gelecekte kabul etmekle ilgili bir şey söylüyorum diyor. Bir şekilde tutumluluk tam bahsediyor. Yani her bir zerre neyse tükettiğin ondan çok büyük miktarda en çok miktarda keyif almak. Böyle bir özellik geliştirirsen bu konuda çalışırsan o zaman hem aklını ...koruyabilirsin... E, ...yoksunluk, yokluk çektiğin zaman... E, ...gene... ...devam edecek enerjin olur... E, ...ve değişiklik dalgaları geldikçe de... ...onların üzerinde... ...rahatlıkla durabilirsin... surf yapabilirsin diyor... E, ...ve kendine... ...bir takım... ...güzel stratejiler belirle... ...diyor... Eğer insanlara da aktarabilirsen bu edindiğin beceriyi, bu egzersizleri yaptıkça onlar da seni dinleyecektir. Onlara yararlı bilgileri ve duyguları kendinden kaynaklanarak, ışıyarak senden iletebilirsin diyor. Geçmişle de baktığın zaman aslında hiçbir problem yok. Hepsi işe yarar. Yani geçmişte olan her şey bugün için malzemedir. Ne olduysa, ne yaptıysan, ne gördüysen hepsinde bir hayır olduğunu kabul et. Bu ilişkiler için de tabii geçerlidir. Ve işte bu petrolle ancak işleyen endüstriyel büyüme modeli var. Ama onun da aşılması için ve onun hatalarını ve yıkımını net bir şekilde değerlendirip Onları e, geride bırakmak için var. E, sonuçta her bir teknolojinin getirisi ve götürüsü var. E, her tür yeniliğin. E, onlara da dikkatle bak yeni ne var çevrende. E, ve bir çeşit e, hayrına olacağını düşündüğün seçimleri yap. Sonuçta e, ne varsa hayırlıdır e, sözü. Yani Türkçede de var ya hani hayır da şer de e, Allah'tan denir. Onun gibi bir şey yani bize bir çeşit bu iyi ve kötüyü kutuplaştırıp onlar arasındaki savaşı, savaşa odaklanmayı değil de iyi ve kötünün döndüğü bir çarkta onu döndürerek onun üzerine çıkmayı öğütlüyor anladığım kadarıyla. Mesela kötüye odaklanmak nedir? Bir zamanlar işte 1930'daki bu büyük kriz vardı işte Amerika Birleşik Devletleri'nde oradan bir örnek vermiş. %25'i insanların işsizdi bu büyük krizde deniyor. Ama hep bunu söylüyoruz da diyor %75'inin de işi vardı bunu hiç düşünmüyoruz. Yani başka bir deyişle engellerin içindeki fırsatları görebilecek bir zihinle bakmaktan bahsediyor. Yarısı dolu mu yarısı boş mu bardağın meselesini bir kez daha bize hatırlatıyor. Daha güçlü ve cesur olduğumuz zaman işte o şiddetli değişim dalgalarının altında kalıp boğulmak yerine onun üzerinde kalabiliriz. Hatta bundan keyif bile alabiliriz bir sörfçünün büyük dalgaları, dev dalgaları isteyerek karşısına çıkıp onların üzerinde surf yaptığı gibi. Sonunda neler oluşuyor sürekli her adımda onlara da dikkat et ve aslında biraz fırsatçı ol ama bunu içinde yaşadığın toplum için fırsatlar olarak gör. Yani sadece kendini hep bana hep bana diye giden bir yol yok. Bu da onun bize verdiği üçüncü öğüttü. Şimdi tekrar bir müziğimiz olsun. Dört, beş ve altı müzikten sonra gelecek. Lightning Hopkins bizim için söyleyecek Los Angeles Blues isimli albümünün e, 9. parçası Change My Way of Living. Change My Way of Living. Change My Way of Living. I believe I'm going to join this church again I'm going to change my way of living I believe I'm going to join the church again So when I do I can go out and shake hands He hand with all of my friends Mama says, son, you ought to change your will of in, and ask God to forgive you for your sin. Mama says, son, you ought to change your way of living, and ask God to forgive you for your sin. That's why I say I'm gonna change my way Bro, I'm going to join the church again Preaching, yes, with his Bible in his hand. Preaching the pulpit, preaching, yes, boy, with his Bible in his hand. He said he have saved many child and many woman. Yes, and he saved a mini-man 949 açık Radyo'dayız bir programındayız. Ben bu kaydı yapıyorum. Cuma akşamı dinleyici destek projesinin bütün hızıyla sürdüğü bir sırada ve şimdi siz bunu dinlerken muhtemelen bitmiş olacak ama yıl boyu destek verebilirsiniz. 343 41 41 0 212 kodlu hattan radyoya bu desteğe ihtiyaç var ve benim hayal ettiğim şekilde işte 4-5 bin destekçi yerine 10 bin destekçisi olsa radyonun fena mı olur? Çok daha rahat çok daha güzel yayınlar olur ve muhtemelen çok daha fazla insana ulaşır sesimiz hepimizin sesi ve program da yapabilirsiniz onu da söyleyeyim açık radyo dinleyicileri. Konukları bir gün geliyor programcıları oluyor. Bu da hoş bir dönüşüm. Evet gelelim şimdi 2030 yılından bugünlere yazılmış olan bir mektuptaki dördüncü öneriye. Şöyle 70-80 kilometre yarıçapında bir yerdeki herkesi, herkesi sanki onları seviyormuş gibi davranın diyor. Yani bu da çok gerçekçi bir söylem bence. Herkesi sevmek çok kolay değil o kadar ama... Seviyormuş gibi davranmak da iki yüzlülük değil. Tam tersine sevgiyi hedeflediğinizi, sevgiyle kalmak istediğinizi gösteren bir niyet. Sonuçta hepsine ihtiyacınız olacak onların dost olarak diyor. Tabii 2030 yılında neler olduğunu da tam bize söylemediği için şunu anlayabiliriz. Yerel olan, çevremizde en yakın, elimize attığımız yerde olan insanlar ve şeyler re erişimimiz olacak belki daha uzaklara olamayacak öyle de bir sonuç çıkabilir çeşitli sebeplerden işte bu petrolle ilgili olabilir iklim felaketiyle ilgili olabilir bambaşka aklımıza gelmeyen nedenlerden olabilir ama etrafta ne varsa onu değerlendirmek gerekebilir. Yani böyle pragmatik bir bakışla hani aklınızı başınıza toplayın ve çevrenizdeki kaynakların farkında olun. Onları güzel değerlendirin diyor. Bu çevredekiler sadece ham madde ya da işte insan gücü olarak değil. Aynı zamanda onlar sizin beyninizdir demiş. Yani tek başınıza hayatta kalmak için belki yetersiz olabilirsiniz. Bir şeyleri bilmiyor olabilirsiniz ama 70-80 kilometre çevrenizde olan insan zekası, bilgisi ihtiyaç duyacağınız bir kaynaktır diyor. Eğer cömertliği ve dostluğu geliştirirseniz, beslerseniz, yeşertirseniz bu komşularınızla karşılıklı bir güven içinde karşılayabilirsiniz bu gelecek olan her neyse başınıza. Ve sonunda aslında dostluk da cesaret ister. Hani protesto etmek için bir şeyleri meydanlara çıkmakla ilgili bir cesaretten söz etmiyorum diyor. Reddedilme riskini, almak cesaretini söylüyorum diyor. Hani özen göstermek, insanlara belki affetmek, özür dilemek, bütün bunlarla ilgilenin biraz diyor. Birisine saldırmadan önce bir soru sorun. Belki öğreneceğiniz şey sizi değiştirecek evet bir başka değişle tabii hoşgörü kabul ve belki bencillikten sıyrılmayı gerektirecek bir şeyden söz ediyoruz diyor ve sevmekten söz ediyoruz diyor yani sevgi varsa vardır yoksa yoktur kardeşim falan gibi laflar duyarız arada bir ama Sevginin de bir bahçedeki bir şeyler gibi emek verecek bir şey olduğunu, sulanıp işte bakılması gereken bir şey olduğunu da unuturuz. Bu öneri bana bunu hatırlattı. Tabii ki milyarlarca insan var yeryüzünde, ama biz erişimimiz en azından belki yürüyerek, belki bisikletli, belki bilmiyorum neyle eğer petrolle ilgiliyse bizim senaryomuz hani belki bir gün otomobilinize koyacak petrol e, almak zor olabilir ya da bulamayabiliriz vesaire. E, böyle bir e, önerisi var. Yani kendi e, ulaşabileceğimiz 70-80 kilometrelik bir yarıçapı içinde e, milyonlarca insan olabilir. Oradan dostlar, e, sevgililer, dans partnerleri, e, akıl hocaları ...ya da genç bir enerjiye sahip veya genç olan insanlar... ...hepsinden bir alışverişiniz olabilir, onlarla bir bağ kurabilirsiniz. Gidin onları bulun, onlarla alışveriş yapın, onlarla bir ağ oluşturun... ...onlarla oyun oynayın ve onlara yardım edin zor zamanlarında. Yemeklerinizi paylaşın, evinizi paylaşın... Bakın bakalım neler yapıyorlarmış e, telefon edin işte gittikleri doktor randevusu sonucunda ne olmuş ya da işte çıktıkları televizyon programında e, göremediyseniz neler hissetmiş neler aktarabilmiş. E, evet yani birbirinize e, mukayyet olun gibi bir, bir şey söylüyor. E, evet e, sonuçta insanlara e, bu özeni gösterirken de bazı sözcükleri de. E, ...unutmayın diyor. Çünkü o sözcükler aslında bizim geleceğimizi oluşturuyor. Mesela işbirliği, birleşmek, e, toplum, e, birlikte olmak, iletişim e, gibi şeyler. Bunların tabii Türkçe'de söylediğim zaman hepsini arka arka, hepsi farklı e, şekillerde e, kulağımıza geliyor ama... E, ...İngilizce'de hepsinin bir başında ko takısı var. Hani kooperatifteki şey ee, oradaki sözcükleri birbiri arkasına sıralarken hep Core words demiş onlara. Core sözcükleri işte cooperation, communion, community, collaboration, communication gibi şeyler. Ee, ama onların başında co olsun olmasın önemli değil. Ee, bizim için içerik önemli. Ee, evet yani çiftler olarak takımlar olarak yapabileceğiniz her şeyi yapın. ...birlikte temizlik yapın, birlikte işte eğlenin, birlikte başka şeyler yapın. Yani bütün bunları toplumla birlikte paylaşarak yapmanın bir yolunu bulun diyor. Çünkü yalnız kovboy dönemi sona erdi. Büyük kahraman dönemi sona erdi diyor. Bir toplumu inşa etmekten bahsediyor. Eğer onları davet ederseniz gelecekler demiş... Bu bir film vardı, hoş bir film. İşte bir beyzbol oyuncusu ile ilgili. Hani eğer e, o sahayı inşa edersen o büyük oyuncu gelir gibi bir düş üzerine kuruluydu. Onu hatırlattı bana. Eğer onları davet edersen onlar gelecektir. Tek başına kırılgansın, birlikte esneksin onlarla demiş. Esneklik de çok çok çok önemli bir sözcük. Esneyemediğiniz zaman hep kırılıyoruz. Evet gelelim beşinci öneriye. E, kendi Nuh'un geminizi oluşturmak. Kendi Nuh'un geminizde biraz Türkçesi bozuk bir deyiş oldu ama sonuç olarak hani yanınıza sınırlı sayıda şey alarak bir yolculuğa çıkmak zorundasınız gibi düşünün. Ya da işte hani uçağa binerken bir sınır vardır. Şu kilonun üstüne çıkarsanız olmuyor veya onun için para ödüyorsunuz. Yani bunun gibi adeta Nuh'un gemisine bugün binmek zorunda olsaydım yanıma neler alırdım gibi hani böyle bir imkan varsa bunu sorun diyor kendinize. Daha az yerel ve sevgi başta bize Vicky Robin'e söylediği kendi haline genç haline söylediği o üç büyülü sözcük var. Bunu da rehber olarak kullanabilirsiniz diyor. Şimdi tabii ne olacağını sana söyleyemem diyor. Yani bu 22 yıl içinde şunlar şunlar oldu onun için bunları yanına al diyemem. Çünkü buna iznim yok ama iki senaryo yapalım kabaca bir tanesi. İşte yuvarlanıp gidiyorsun gündelik hayatın fazla değişmiyor işte 20-25 yıl içinde zengin daha zengin yoksul daha yoksul oluyor hayatta öyle devam ediyor. Bu birinci senaryo. İkinci senaryo felaketler ve çok iyi şeyler oluyor ve değişim geliyor. Hava değişiyor deniz yükseliyor işte enerji kısıntıları var para eskisi gibi işe yaramıyor falan falan böyle şeyler her iki durumda da işine yarayacak bir liste yapabilirsin diyor. Bir tanesi tohumlarla ilgili, mümkünse evladiyelik tohumlar hani, Yüzlerce yıldır bir ailenin elinde çoğaltılan gibi tohumlar yani pakette ticari olmamış tohumlar ve serbestçe tozlaşabilecek başka bitkilerle tozlaşarak çoğalacak tohumlar. Kitaplar olabilir bunlar referans kitapları nasıl yapılır bazı şeyler onları göster ve sana esin veren kitaplar. Ondan başka araçlar olabilir bir şeyleri tamir etmek için vesaire. Evet. Çok elzem olan giysiler, rahat bir takım evinde kullanabileceğin mobilyalar gibi şeyler. Yani bunları da ha, sağlık için gereken sana ne lazımsa onlar, güzellik için, enerji için. Hani böyle bir e, tabii felaket senaryosu üzerinden değil ama daha az eşyayla, daha az şeyle nasıl yaşarımın bir muhasebesini yapmak ve azaltmak, azaltmak, azaltmak, sadeleştirmek. Ve sadece hayatta kalmak için değil ama e, seni zenginleştirecek bir boşluk yaratabilmek için ne lazımsa o. E, son olarak da kendini işe yarar kıv demiş. Yani bazı beceriler edin. Hani parayla satın alamadığın zaman bazı şeyleri elinle yapmak durumunda kalsan neler bilmen gerekirdi. İşte onları diyor lütfen e, benden ipucu olarak kabul et. Evet yani bizim için de çok değerli olduğunu düşündüğüm bu uyarıları, önerileri size aktarmak istedim. Haftaya görüşmek üzere diyorum. 1. İç dünya, dış dünya.